Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Evet, ses kontrol de yapmış olalım. Uzaktan mı geliyor, yakından mı geliyor diye bakalım. Boğuk mu geliyor? Allah Allah. Ee... Yani ben bu sistemden bir şey anlamadım ama şu an herhalde... Şimdi nasıl? Şimdi iyi peki. Yani tek yaptığım şey mikrofonu değiştirmek. Evet, e, öncelikle kusura kalmayın e, diyeyim e, zamanı ayarlayamadım, dışarıdaydım, trafikteydim, dolayısıyla eve gelmek ve e, hazırlanmak birazcık vakit almış oldu. Ama olsun e, sizin de son dersiniz olacak bir taraftan e, bunu da hatırlatmış olayım. İnşallah hayırlara vesile olur diye. Bu akşam ekranda gördüğünüz üzere Atielsin meselesini işleyeceğiz. E, bir başka ifadeyle söylersem bu akşamki dersiniz. Bugüne kadar gördüğümüz din felsefesi derslerinin belli bir anlamda toparlayıcı bir mahiyeti de taşıyor. Yani hemen hemen ilk hafta gördüğümüz din epistemoloji bahsinden tutun da daha sonra haftalarca gördüğümüz Tanrı'nın varlığına dair deliller meselesiyle alakalı. Sonrasında ki kötülük problemiyle alakalı din ahlak ilişkisi ve din ve bilim ilişkisi vesaire. Bir şekilde din felsefesi aslında kuruluş şu itibariyle, mantı itibariyle baktığımızda her zaman ateizm meselesine karşı duruşu itibariyle ona karşı argüman geliştirmesi itibariyle de farklı bir anlamı ve e, önemi var din felsefesinin. E, bu akşamki derste de belli bir anlamda toparlayıcı ve sonuçlandırıcı bir ders olmasını umuyorum. Öncelikle size dersi nasıl işleyeceğimi daha birkaç detay sunmak isterim. E, kısaca ateizm nedir, onun bir kavramla alakalı tahlil yapmış olacağım. Sonrasında özellikle de Hristiyan dünyada yaygın olarak e, tartışılan, konuşulan ateizm türleri ve çeşitlerine değineceğim. E, burada üç tane tip e, ateizm türüne değineceğim. Maddenin ezeliliği. Yine ateizmin sosyolojik ve psikolojik teorilerden hareketle savunulmasına değineceğim. Son olarak da Tanrı'nın hissi ahlaki gerekçelerden dolayı reddedilmesi meselesi üzerinde duracağım. Dersin son kısmında da e, ateizmin Güçlükleri ve Antunufulu diye bir resim var. Muhtemelen duymuşsunuzdur. E, Atizmin önde gelen bir ismi, ama işin sonunda deizme dönecektir, tanrı var diyecektir. Onunla alakalı bir takım detaylara ve notlara yer vermek suretiyle e, sizinle dersimizi tamamlamış olacağız. Şimdi hemen hemen diğer derslerde olduğu üzere kısaca bir kavram tahliliyle başlamak yerinde olur. En azından hatırlatma babından e, işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Ateizm, e, Türkçe'de kullandığımız asosyal gibi, apolitik gibi, e, yani a edatıyla kurduğumuz antipati de zannedersin buna benzer şeyleri var. Bulumsuzluk edatı, Yunanca bir terim, ateizm, yani ateizm var. Teizm, şu ana kadar diğer derslerimizde de kullandık. E, teos, ilahiyat ifade ediyor. Teizmde ilahiyatçılar demek e, belli bir anlamda mümkün. Arapça ifadeyle bunu el ilahi yun deniliyor. İlahiyatçılar denmesi de bunun alakalı. E, ateizm olduğunda <gülüyor> e, burada tanrıya karşı belli bir anlamda bir antipati ifade eden bir terim. Türkçede tam olarak karşılığı nedir? Yani bir önce bir terim kelime anlamı üzerinde durursak birazcık, tam olarak karşılığı ilişkin burada bir detay göreceksiniz. E, bir takım izahlar vesaire. Bunların içerisinde Allahsızlık gibi, Tanrı Tanımazlık gibi e, bir takım öneriler var. Bu önerileri bazıları tutanlar var, tutmayanlar var. Tanrı Tanımazlık giderek daha fazla tutma e, özelliği taşıyor. Ama literatürde daha ziyade hiçbir şekilde çevirmeksizin, Doğrudan ateizm şeklindeki bir başlığın ve kullanıldığını fazlasıyla rastlamak da mümkün. Belli ki bu terimi böyle bırakmakta da fayda var gibi görünüyor. Bunun sebeplerini az sonra biraz daha açmaya çalışacağım. Bizim klasik geleneğimizde İslam düşüncesi söz konusu olduğunda ateizm keliminin tam anlamıyla karşılayabilecek bir ifade yok gibi görünüyor. Çünkü ilhât dediğimizde, dehrıyün dediğimizde bunlara en yakın olabilecek hani özdeşliği ama en yakın olabilecek kavramlar İrhat ve Dehriyun. Bir de bunun yanında kullanılan zındıklık ifadesi var. Ama bunlar niye karşılamıyor? Burada birkaç şey söylemiş olayım. Size e, hani bu kelime tahlilinin ardından ıstılahi bir anlatım yapayım. İstılaha dair birkaç şey söyleyeyim. Ondan sonra yine bu kelime tahlillerini bütünler bir perspektif sunmaya çalışacağım. E, İstılahi olarak baktığımızda hani ateizm şudur diye tanımlamak karşı karşıya kaldığımızda bizim bir zorluk bekliyor. Çünkü ateizm bizatihi bir tez sunan bir görüş değil. Mesela ateizm olsa tanımlaması kolay. Tanrı vardır diyen, Tanrı'nın sıfatları vardır diyen bir görüştür demek mümkün. Ama ateizm söz konusu olduğunda kendisini bir şeye karşıt olarak konumlandırdığı için tez sunmak suretiyle değil. Bir şeyin antitezi olma özelliği taşıdığından dolayı teizm tasavvurlarıyla doğrudan alakalı yani şuradaki ne kadar çok teizm tasavvuru varsa o kadar çok ateizm tasavvurundan da söz etmek mümkün gibi görünüyor. Çünkü belki bir fragman olarak söylemek mümkün. Her türden ateizm aslında belli türden bir teizme karşıt olarak ortaya çıkmış bir e, dünya görüşüdür, felsefi kavrayıştır demek mümkün. O nedenle teizmden ne anlıyorsak, Ateizm de ona dönük olarak şekillenmiş oluyor. Her tür ateizm belli türden bir teizmin kritiği eleştirisi, inkarıdır demek mümkün. Bu noktaları darbından şu kadarını söyleyeyim size. Düşünce tarihine baktığımızda Allahsızlık diyebileceğimiz herhangi bir tanrıya inanmama şeklindeki bir durumun kamusal olması yani çok sayıda insanın kendileri ateistik olarak herhangi bir tanrıya inanmıyoruz, bir tanrı yoktur şeklinde adlandırmış olmaları çok modern bir fenomendir. Bunun altını çizerek söylemek isterim. Çünkü insanlar uzun yüzyıllardır ateizm vardır gibi bir fikre sahipler. Önceden ateizm yoktu ama ne vardı diye sorarsanız politeizm vardı. Ne var diye sorarsanız paganizm vardı. Yani... E mutlaka ve mutlaka bir tanrıya inanma yani evrendeki oluşla alakalı olarak bir şeye sığınma bir şeyi merkez, ana kavram konumuna getirme arka haline getirme ve bir başka ifadeyle tanrıdan her ne anlıyorsak e, onu ya tek bir varlığa verme ya da çok farklı varlıklara dağıtma şeklindeki tasavvur bizatihi vardı. Yani tarihi süreç içerisinde baktığımızda ben hiçbir tanrıya inanmıyorum şeklindeki bir tasavvuru yani hani mutlaka arasak hani hiç bulunamazdır demek mümkün değil ama ee, cemiyete mal olmuş, cemiyet içinde kişilerin kendini bu şekilde dile getirmeleri çok modern bir fenomen. Modernliği nereden kaynaklanıyor diyor sorarsanız bu aydınlanma meselesi var ya arkadaşlar, aydınlanma bugünkü birçok tartışmanın kökeninde yer alan bir kırılma gibi. Yani çok basit böyle bir tarihsel bir dilim değil, 100 yıl süren ortalama olarak bugün de etkilerini sürdürmesi anlam itibariyle birçok metafizik meseledeki dönüşümün adresi gibi görünüyor. Ateizm söz konusu olduğunda da benzer bir durum söz konusu. Çünkü kamusal olarak kendini ben ateistim şeklinde adlandıran, kendini herhangi bir tanrıya inanmıyorum şeklinde deklara eden, bu şekilde beyan eden cemiyete karşı ilk isim Fransız filozof Denis Diderot ee, ve o dönemdeki Fransız aydınlanması içerisinde yer alan bir grup insan da var. Denis Diderot gibi, de Holbach gibi e, veyahut da zaman zaman ateizm agnostizm arasında gelen Voltaire gibi isimler var yani otel bunların içerisinde tam olarak yok ama yine onlarla ortaklığı olan bir yönü var. Şimdi burada şunu işaret etmek isterim. Yani niçin Fransa, niçin aydınlanma dönemi? Buna da birkaç şeyi de ayrıca vurgulamak lazım. Özellikle aydınlanma dönemi ve kavramları kullanırken zaman zaman o kavramları bir coğrafya referansla, bir tarihsel dilime referansla Kullanmakta da bazen fayda var, hatta lüzum da var. Çünkü hatırlayacaksanız sizinle din ve bilim ilişkilerini konuşurken, din meselesi, din ve bilim ilişkisi tartışılırken mutlaka insanların hangi din, hangi bilim şeklindeki bir soruyu mutlaka sormaları gerektiğini ifade etmiştim. Çünkü tarihsel gelişim itibariyle bakıldığında Hristiyanlarda problemin teşekkül etmesiyle İslam dünyası içerisindeki teşekkül etmesi arasında e, farklılıklar var. Bu farklılıklar ateizm içinde geçerli. Çünkü ve aydınlanma kavramı söz konusu olduğunda da yine bir tarihsel zamana Avrupa aydınlanması demek lazım. Fra, e, Fransız aydınlanması demek lazım. Çünkü bu kavramlar gelişigüzel, tarihsel bağlamlarından soyutlanarak kullanıldığında e, bu defa e, siz aydınlanmayı yeni yaşıyor olabilirsiniz ama bir başka tarihsel kesit ve coğrafya aydınlanmayı çoktan yaşamış e, olabilir. Çoktan bu durumda olabilir. Başkalarının Çağ, karanlık Çağ, başkalarının aydınlık ortaçağı olabilir. O nedenle e, kavramları zaman zaman böyle tarihsel kesiklerini referansla kullanmakta fayda var. Ateizm meselesi aydınlanma meselesinde de benzer bir durum söz konusu. Çünkü Fransa söz konusu olduğunda ve katoliklik ağır bir figür, sürekli olarak gerilen din adamları ile bilim adamları arasındaki tartışmalar e, o nedenle bu dersi belli bir şekilde din ve bilim dersinin bir parçası olarak da görmek mümkün. E, bu gerilim çok sürekli olarak arttıkça Fransız devrimi sonrasında gelen sekülerleşme, dünnevileşme, din eleştirileri ve bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde bu durumun Fransa'da olmuş olması bir tesadüf değildir. Çünkü o kadar toplum gerilmiş ki din adamları ile bilim adamları veyahut da düşünürler filozoflar arasındaki gerilim o kadar çok yükselen bir trend de artmakta ki işin ateizmle sonuçlanmış olması işte de tesadüf değil. Yani niçin Fransa'da başka yer değil şeklindeki sorunun e, bu anlamda belli bir e, mantığı da söz konusu. Hatta de hatta şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Öyle ateistler var ki o ateistlerin Hristiyanlık söz konusu olduğunda Hristiyanlığa dönük yaptığı eleştirilerin bir kısmıyla burayı yanlış anlamayın dikkatinizi çekerek söyleyeyim bir kısmıyla Müslümanların hem fikir olması da mümkün. Yani öyle eleştiriler var ki Ateistin Hristiyanlara dönük yaptığı eleştirilerin önemli bir kısmını bir Müslüman da epeki hala yapabilir. Yani bu anlamda bir ortaklığın olduğunu da ifade etmek isterim. Şimdi bu notların ardından diyelim ki bir coğrafyanın bir tarihsel kesenin kavramı ise Müslümanlar söz konusu olduğunda tam olarak bu kavramı karşılayacak bir terimin dilimizde olmayışına efendim sevinmek lazım. Yani Türkçe'de tam olarak yok, eski dilde baktığımızda tam olarak yok. En yakın terimler İlhat gibi görünüyor. Şimdi düşünce tarihinde mezhepler tarihi okumuş arkadaşlarsınız, ilahiyat tahsili görüyorsunuz, daha duyarlı olmanız lazım. Duyarlılık şu demek arkadaşlar, düşünce tarihi içerisinde taraflar arasındaki gerilimler, Müslümanlar arasındaki gerilimler zaman zaman insanları dini sebeplerle değil, bazen politik sebeplerle, bazen iktidar sebepleriyle başka insanları karalamanın bir aracı olabiliyor. Bak bu adamın ilhada dair fikirleri var. Yani hani bu dönemde kullanılıyor ya, söz meclisten dışarı olsun. Şimdi bu dönemde diyelim bir adamı karalamak istiyorsanız paralel yapı diyebilirsiniz efendim vesaire, yani böyle demek suretiyle bir insanla aranız açıksa bunu karalamak istiyorsanız çünkü bunlar süreç içerisinde de zındık gibi, mutezile gibi vesaire gibi sadece bir fikri belirten kavramlar olmanın ötesinde bir yafta gibi, yani insanların boynuna takılan bir yafta gibi görünüyor. Bunu şunun için söylüyorum İslam düşüncesi içerisindeki zındıklık, dehre, şeklindeki adlandırmaları yine ölçülü olarak değerlendirmek lazım. E, çünkü e, bu insanlar Tanrı inkar eden insanlar değiller. Sadece problemle ana ortodoks diyebileceğimiz temel kabuller açısından düşünüldüğünde bunun dışında kalan öyle ya da böyle, bunun dışında farklı bir görüşe sahip olan insanlar demektir. E bir insanın metafizik meselelerde farklı bir görüşe sahip olması, onun zorunlu olarak inkarını gerektirmez. Yani buna dairce işaret etmek isterim. Hatırlayın geçen hafta sizinle konuştuğumuz ölüm sonrası ile alakalı inançlar açısından bir insanın ahiret yoktur demedikçe, ahiretin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin farklı bir telakkiye olmuş olması onu ateist yapmaz. Benzer bir şey aslında ısrar gelimi için de geçerli. Çünkü Mesela Spinoza diye bir isim var. Bazılarına göre ateisttir. Ama bazılarına göre bakarsanız e, Tanrı'nın aşığı bir adamdır. Mesela Hegel. Bazılarına göre ateisttir. Ama bazılarına göre bakarsanız bütün felsefesi Hristiyanlığın felsefesinden ibarettir. E, ve başka isimler. İslam düşüncesinde de ilk aklıma gelen isimlerden birisi. i̇bn Arabi'dir. Bazılarına göre şeyh Ekber'dir. Bazılarına göre şeyh Ekfer'dir. Dolayısıyla e, bildiğimiz anlamda bir kişi kendini ateist olarak adlandırmadığı sürece ve kolay kolay bu ifadeleri böyle gelişi güzel bir şekilde kullanmamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu notların ardından ateizmi ilişkin bu notların ardından size Türkiye'deki ve ateizmle alakalı, modern, şimdiki halle alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Onun ardından Batı dünyası içerisindeki bir takım ateistik tasavvurlara ve terakkilere doğru yolculuk yapacağız. Türkiye için, şu an için düşünürsek, e, Türkiye'de ateizmin ben e, hareketli olduğunu e, biliyorum. Takip ettiğim yayınlar açısından baktığımda bazı yayın var. Özellikle... Ateistlik metinleri çevirdiklerini görüyoruz. Bu ateistlik metinler de sıradan metinler değil. Bestseller olan, en iyi satan, en çok satan metinler olma özelliği taşıyor. Hatta bazılarını böyle Diyanar gibi ortalama olarak herkesin takip edebildiği metinlerde, raflarda görmek mümkün. Mesela bunlardan birisinin ismini vereyim. Richard Dawkins, çok azılı bir ateist. E, azılı derken yani ateizmini söylemekte kalmıyor. Ateizm'i de misyon olarak terakki ediyor, savunan e, önemli bir isim. Öyle ya da böyle beğenirsiniz, beğenmezsiniz ayrı bir şey ama kitapları tüm dünyada bir şekilde çok satanlar arasında. Türkiye'de de hemen hemen en önemli metinleri, Kuzey yayınları gibi, TÜBİTAK yayınları gibi yayınlarca uzun zaman önce de halihazırda da çevriliyor. Yine bunların içerisinde Daniel Dennett diye çok meşhur bir adam var. Ee, yine bunun eserleri 2-3 tanesi Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Yakın zamanda Türkiye'de bir ateizm derneği açılmış oldu. Daha evvelden yoktu. Ee, bütün bunlar e, Türkiye'de ateizm diyebileceğimiz bir taban var. Artık ne kadardır, nasıldır? E, bu ayrı bir mesele. Bir de bunun yanında ayrıştırılması gereken bizim, yani buna biz entelektüel ateizm diyoruz. Yani argümanları var, delilleri var. Sadece onun bir inanç olarak benimsememiş bir e, pozisyon olarak da e, bunu savunan isimler var. Fakat bundan önce Türkiye'de özellikle 60 sonrasında veyahut da öncesinde baktığımızda ateizm olarak değil de din eleştirisi olarak ortaya çıkan isimler var. Yani bunların ateizmi böyle sofistik, entelektüel bir e, ateizm değil. Fakat daha ziyade e, Turan Dursun örneğinde olduğu üzere, İlhan Asel örneğinde olduğu üzere İslam tarihinin kendilerine sulduğu malzemenin üzerinden hareketli, özellikle kadın konusu, savaş konusu gibi meseleleri, polemik konusu yapmak suretiyle dine getirilen eleştiriler var. Ben bunları çok yüzeysel olarak görüyorum. Hatta eleştiri konusu olarak bile yapmaya gerek görmem. Ama e, basında tartışılan, konuşulan e, meseleler, bir ara mesela kaynak yayınları sistematik olarak Turan Mosu'nun e, kitaplarını basıyor ki adam da e, bir şekilde müftülükten sonra bir şekilde dönmüş farklı bir noktaya doğru gelmiş bir isim. Şunu demeye çalışıyorum bazen İslam düşüncesi içerisinde özellikle geleneğin içerisinde ayıklanmadan duran bazen de kabul gören bir takım metinler bir takım tasavvurlar da bugünkü anlamda din eleştirisinde kullanılan bu basitçe kullanma olarak değil de bazen haddini aşan inkara kadar götürülebilecek bir şekilde kullanılan malzemeler e zaman zaman bu kitapların da nasıl ki e, Kur'an-ı Kerimler vesaireler bedava olarak dağıtılıyorsa bu kitapların da bedava olarak dağıtıldığı e, dönemlerde olmuş. Buna da ayrıca efendim dikkatinizi çekmiş olayım. E, şöyle bakalım e, atladığımız bir yer var mı diye. Ondan sonra sizi yeni bir konuya doğru taşımış olayım. E, evet. 40 tane arkadaş, fena sayılmaz. Evet. Şimdi, önce bunların içerisinde en geçmişten bugüne doğru bir yolculuk yaparsak, en klasik ateizm diyebileceğimiz, ateizm aslında bizim, Materyalizm dediğimiz bir dünya görüşü, yani materyalizm ateistlik olarak düşünüyoruz. O da şöyle, materyalizm, maddecilik demek. Matter İngilizce zaten madde demek, İslam dünyasındaki bilinen adıyla maddeyum. Buradaki temel tasavvur nedir diye sorarsanız, maddenin ezeli olduğunu, dolayısıyla bir açık bir şey ezeli ise önceden beri varsa, eden beri varsa, açıklamada gerektirmeyen, evrendeki oluşun kaynağı olarak telakki edilen bir tasavvur idi. Ve bununla bağlantılı olarak kozmolojik delilde bundan zarar görüyor gibiydi. Fakat şunu söylemek isterim size. Bugünkü modern bilim işliğinde düşünüldüğünde e, materyalizm <gülüyor> savunulabilir bir felsefi görüş olmaktan önemli ölçüde uzaklaşmış gibi görünüyor. Bunun en temel nedenlerinden birisi özellikle kuantum fiziğinde ve modern bilim telakkesinde artık maddenin bildiğimiz anlamda katı bir madde olarak değil de Hakikaten kuantum fiziğinin son geldiği nokta itibariyle bakıldığında olabildiğince antimaddeci diyebileceğimiz, olabildiğince idealist diyebileceğimiz bir perspektifle karşı karşıyayız. Bu hem büyük patlama teorisinin sunduğu verilere, hem de kuantum teorisinin sunduğu verilere bakıldığında bugünkü bilimle birlikte madde ezelidir şeklindeki bir argümanı savunmak oldukça güç görünüyor. Tabiatıyla maddenin ezeliliği üzerinden bir ateizm fikri de önemli ölçüde zayıflamış konumda. Yani bunun yerine maddenin ezeliliği şeklinde değil de daha farklı e, argümanlar geliştirilmek durumunda. O nedenle e, bir kere daha söylemiş olalım burada bir e, mesela John McCoy'e bir İngiliz düşünürü diyor ki e, katıksız bir ateizm iddiasından vazgeçmiştir e, insanların. Niye diye sorarsanız bilimin geldiği nokta itibariyle baktığımızda geçen yüzyılın başındaki 1900'lerin başındaki pozitivist sadece e, olguları efendim dikkate alan bir bilim tasavuğunun çok ötesine geçilmiş durumda. Bir şey daha şart etmiş olayım bu arada. Hatırlayacaksanız de kozmorjik dilini işlerken, imkan dilini işlerken e, vurgulamıştım. İslam düşüncesi içerisinde de maddenin kıdemini kabul eden insanlar var. Öyle ya da böyle çeşitli tasavvurlar neticesinde. Fakat orada vurgulamıştık ki maddenin Ezeliği olduğunu düşünmek, maddenin kıdemini inanıyor olmak insanları zorunlu olarak bir ateizme, tanrısızlığa götürmez. E, bu da ayrıca burada işaret edilmesi gereken hususlardan birisi. Bugünkü ateizmin en temelde e, kendisine referans aldığı konuların başında evrim teorisi gelmekte. E, bunu ben sizinle teolojik dilin meselesini işlerken orada ayrıca etüt etmiştim. Burada tekrar geri dönmeyi e, gerek görmüyorum. Evrim teorisi de sağlıklı bir şekilde telakki edildiği e, sürece veyahut iyi bir metafizik bilim metafizi yapıldığı takdirde e, ateizmi destekler olarak e, kullanılamayacağını aksine tam tersine teizmi destekler bir tabiatın olduğunu da işaret etmiş olmak isterim. Yani bugünkü dönemde modern bilimle birlikte hem klasik anlamda bir materyalizmi, maddenin ezeliliği şeklindeki bir tasavvuru savunmak e, son derece zor görünüyor. İslam düşüncesi içerisindeki alternatif, teistik, alternatif ilahiyat yaklaşımlarına bakıldığında da yine bunlar açısından düşünüldüğünde de e, maddenin ezelin olduğunu düşünmüş olmak bizi yine bir tanrı kavramından e, bağımsız bir hale getirmiyor. Yine bununla birlikte tanrı kavramını bağdaştırır bir şekilde bir e, metafizik tasavvura sahip olmak mümkün. E, bir ikinci başlıkta ateizmin dayandığı bazı sosyolojik ve psikolojik teoriler bunun üzerine birazcık duracağım detaylı bir şekilde. E, çünkü şunu söyleyeyim, bunlar e, böyle herhangi bir bilime, bilimsel teorize üzerinin kurulu olan argümanlar olmaktan daha ziyade kurgular, tasavvurlar, bir takım metafizik inşalar var e, ve en fazla böyle spekülasyona müsait olan e, tarafları var bunların e, ve halk içerisinde en yaygın olarak konululan e, argümanlar gibi de zaman zaman. Her vakit olmamakla beraber, dönem dönem. Şimdi bunların nasıl ortaya çıktığını, temel argümanlarını ve argümanlara dönük hangi karşı eleştirilerin yapılabileceğini ve hatta bu argümanların güçlü olup olmadığı meselesinde bir takım şeyler söylemeye çalışacağım size. Şimdi geçen yüzyılda şöyle bir genel bir terakki var. Bizim bugünkü anlamda hem sosyolojinin ve din sosyolojisinin, psikolojinin ve din sosyolojisinin ve diğer bir takım branşların ortaya çıkması, bilim hususiyetini kazanmış olmaları özellikle 1800'lerin, 1850'lerden sonra ve 1900'lerin başında olan bir durum. Bunun niye, bu tarihlerle nasıl bir alakası var diye sorarsanız şöyle, özellikle Batı, yani bir kıta devleti olmaktan çıkıp işte İngiltere gibi, Fransa gibi diğer devletler e, sömürgeci e, oluyorlar. Başka ülkeleri kendi toprakları içerisine katıyorlar. Bu şu demek ve Amerika'nın keşfini vesaireyi düşünelim. Yeni coğrafyalar, yeni insanlar bir başka ifadeyle karşılaştırmalı çalışmaların daha fazla yaygın olduğu bir dönem. Antropolojik çalışmaların daha fazla yaygın olduğu bir dönem. Ve bu döneme yön veren temel soru şu. Söz gelimi ilk insan nasıldı? İlk toplum nasıldı? İlk tür nasıldı? efendim Bir başka ifadeyle Tanrı'nın kökeni neydi? İnsanın kökeni neydi? Toplumun kökeni neydi? Yasanın kökeni neydi? şeklindeki köken soruları. Asli olan e, ilki bulmak ve o ilk üzerinden bir teori geliştirmek. İşte ilk insan şöyleydi, ilk din şöyleydi. Bin şöyle ortaya çıktı, dolayısıyla Tanrı kavramı da buna bağlı olarak şöyle çıktı şeklindeki teorilerin çok fazla yaygın olarak kullanıldığı bir dönemi tekabül ediyor. Bu, bu tür yaklaşımların en temel zaafı aynı zamanda hem onların güçünü belli bir anlamda gösteriyor ama aynı zamanda da en temel zaaflarını oluşturuyor. O da şu, eğer siz komplike olan bir hadiseyi, bütüncü olarak değerlendirmeniz gereken bir hadiseyi Tek bir olay üzerinden izah etmeye kalkarsanız biz buna e, terim anlamıyla indirgemecilik diyoruz. Redüksiyonist yaklaşımlar diyoruz. Ne indirgemeciler? Diyelim ki bir toplum nasıl meydana geldi? E diyor ki işte şöyle şöyle oldu veyahut da tanrı kavramı nasıl meydana geldi? Toplum meydana geldi. Bu toplumun içerisinde yasaların işler bir hale gelebilmesi için tanrı kavramı üretilmiş oldu vesaire. Şimdi modern dönemdeyiz artık böyle kavramlara ihtiyacımız yok şeklinde. Çok kabaca anlattım, karikatürize anlattım bir yaklaşım ortaya çıkmış oldu. Fakat gerek tanrı kavramı olsun, gerek din kavramı olsun, gerekse cemiyet kavramı olsun tek bir kavram üzerinden izah edilebilecek durumlar değil. Daha komplike kavramlar. Dolayısıyla tek bir kavramdan hareketle açıklamanın bir takım şeyleri var, elverişli olan noktaları var ama siz bütün bir hadisi yok kavramı indirgediğinizde bütünü anlayamazsınız. O kompleksliği anlamaktan Farkalarda uzaklaşmış olursunuz. Burada yapılması gereken çoklu değerlendirmeler yapılması gerekirken, siz tek bir hadiseyi efendim bütün bütün komplike durumu bütünlüğü tek bir kavram üzerinden izah etmeye çalışıyorsunuz. Buradaki ateistik görüşler de böyle. Bakın bir örnek üzerinden demek istediklerim biraz daha açalım. Bunların ki sosyolojik ateizm gibi bir durum söz konusu olursa Emil Durkheim, sosyolojiden de ismini duyduğunuzu zannettiğim bir isim. Onun şöyle diyor ki, Tanrı toplumun, fertlerin düşünce ve davranışlarını kontrol altında tutmak için farkına varmanı, varmadan uydurduğu her ürünü bir kavramdır. Yani bu teoriye göre insan dini bir duyguyla kendini aşan bir varlık karşısında korku ve ümit içinde beklerken aslında Tanrı adı verilen, evrenin ötesindeki bir varlık karşısında değil, kendisini çepeçeve saran toplum realitesi karşında durmaktadır diyor. Yani belli bir yandan da toplumsal vicdanla Tanrı kavramını efendim, eşitlemiş gibi görünüyor. Şimdi burada çok açık bir indirgemecilik var. Yani ki bu dönemin düşünürlerinde Freud cinselliği tek başına ön plana çıkaran, Durkheim toplumu tek başına ön plana çıkaran, Marx, Kapitali, parayı tek başına ön plana çıkaran, Nietzsche birazdan söyleyeceğim, güç ve iktidar kavramını tek başına ön plana çıkaran isimler. Bunlar açıklayıcı güçleri var, kuşkusuz ama bütün bir hadiseyi tek bir kavram üzerinden izah etmeye kalktığınızda e, basitçe indirgemecilik yapmış oluyorsunuz. Bütün kavrama gücü ortadan kalkmış oluyor. Tanrı gibi son derece e, fa, yani derin bir e, yapısı olan, doğusu, doğası olan bir kavramı toplumla eşitlemiş gibi oluyorsunuz. Bunu çürütmek de son derece kolay. Çünkü e, diyelim ki e, birincisi bu teori e, din kavramının Tanrı kavramının evrenselliğini izah etmekte zorlanıyor. Çünkü bütün toplumlara baktığımızda, cemiyetlere baktığımızda Tanrı kavramıyla e, karşılaşıyoruz. Her cemiyette efendim ve da ferdi tarafı da var. Yani illa ki Tanrı kavramının bir cemiyetle özdeşleştirilmesine gerek yok. Fertlerde de efendim e, çünkü... Sosyal teorilerde şöyle bir durum da söz konusu. Birey mi cemiyet mi tartışması, kuran mı yoksa deney mi şeklindeki ikilemler. Biz buna dualiteler diyoruz ya hatta efendim antinomiler diyoruz. Her ikisinden birini tercih ettiğinizde zaten meseleyi anlayamıyorsunuz. Birey de bir şekilde bireysel durumlarda söz konusu. Yine bir başka eleştiri noktalarından birisi. Bu birazdan söyleyeceğim ateizm türlerinde de bu geçerli. E bu bunların geneli ya ilkel kabile dinleri dikkate alarak geliştirilmiş teoriler gibi görünüyor, e yahut da Hristiyanlık dikkate alınmış olarak geliştirilmiş teoriler gibi görünüyor. Oysa İslam söz konusu olduğunda bu teorilerin kapsamı ve açıklama gücünün önemli ölçüde azaldığını fark ediyoruz. Niçin? Ne söylemek isterim? Şimdi. Eğer cemiyetle Tanrı kavramı arasında burada iddia edildiği türden bir rabıta varsa gelin bakın Kur'an Kerim'in Suresinin ifadesini bulan Tanrı'nın Mekke toplumunun özellikle Mekke aristokrasisinin ideallerinin yanında değil, karşısında yani cemiyete karşıt olarak geliyor. İlk Müslümanların kafalarına bir günlüğüne yerleştirilen dünya görüşü Mekke toplumunun düşünce ve davranışlarının dolayısıyla yaptırım gücünün sembolik bir ifadesi olmamış. Tam tersine bu ilki ve gücünü temelinden sarsan bir faktör olmuştur. Eğer tanrı kılık değiştirmiş bir toplum olsaydı, tanrısal güç herhalde kendi kuyusunu bizzat kendisi kazmazdı. Yani e, belki Durkayn'ı haklı görebilecek, haklı çıkarabilecek bir takım e, ilkel dinler olabilir, farklı dini tasavvurlar olabilir ama e, özellikle İslam söz konusu olduğunda yahut da din kavramı, genel olarak tanrı kavramı söz konusu olduğunda e, bütün bunları kapsamaktan uzak gibi görünüyor. Yine burada e, psikolojik e, ve aynı zamanda e, daha farklı felsefi bir e, ateizm türü var. Ona da biz genel olarak din felsefesinde yansıtma din teorisine yaslı ateizmler diyoruz. Ne demek yansıtma din teorisine yaslı ateizmler? Projeksiyon, Türkçedeki kullandığımız projeksiyon kelimesinin tam da ifade ettiği üzere e, bu teori şu Şöyle bir tasavvura sahip yani insan zihninde bir kurgu var efendim bir e, imaj var biz bu imajı bir başka dış dünyada olan muhayyel ama gerçekliği olmayan hayali bir varlığı atfetmek suretiyle onu tanrı haline getiriyoruz. Projeksiyon burada bu. İnsan kendi özelliklerini ki burada çeşitli örneklerini birazdan detaylı bir şekilde ele alacağım. Sadece mekanizmanın nasıl işlediğini anlatmak açısından söylüyorum size. Zihnimizde bir şey kuruyoruz. Onu dış dünyada bir varlığa, dış dünyada varlık da yok yani. Muhayyel, karşıda olmayan bir şeye atfetmek suretiyle onu Tanrı haline getiriyoruz. Burada yine size bir eleştiri niteliği söylemek isterim. Yine bu teorilerde de en iyi yapılabilecek eleştiri yollarından birisi sistemi tersine çevirmek. Yani o sistemi kendi aleyhine işler bir şekilde e, kullanmaktır. Size bu derslerde söyledim bilmiyorum ama e, biraz da sormuş olayım. Bakayım sınıfta kimler bizi sıcak sıcağı sıcağını takip ediyor diye. Biri sizi sabah derse nasıl cevap verirsiniz arkadaşlar? Bakalım e, nasıl cevap veriyormuşsunuz. Böylelikle öğrenmiş olalım. Oo, burada çok çetin kızlar var. Öyle görünüyor yani. Ee, evet bakıyorum erkek arkadaşlar varım bu akşam diye de. bakalım. Yahu sınıfta ee, bakalım. Vallahi hiç kız şey yok erkek yok. Ee, bu da bakayım şöyle görebildiğim kadarıyla ee, aynaya bak falan diye evet <gülüyor> bakayım ee, ilginç ama gerçek yüzünüz bu değil gibi görünüyor yani arkadaşlar vallahi bazen ee, bakayım ne derlermiş sensin salak dermiş aslanım sensin salak sensin o falan diye reddederiz. Terbiyeli ol derim demiş Zehra Hanım. Seviyesine düşmem falan demiş vesaire. Duymazlıktan gelebilirim vesaire. <gülüyor> Nereden anladım derim vesaire demişler. Peki şimdi genelde yaşadığımız durum burada Aslı Hanım'ın ifade ettiği kavram üzerinden belki durulabilir. Aslı Hanım Aslı Güler Yüz herhalde niye böyle mavili görünüyor? Misafir mi Aslı Hanım? Aslı dediği misafirmiş. Tamam. C sınıfında mısınız? Şimdi <gülüyor> niye aynaya bak deriz? E, vesaire ne diyelim diye sorarsanız bir felsefi olarak sizinle Tanrı'nın taş paradoksu meselesinde bunu konuşmuş olmamız lazım. E, yani birisi size salak derse yapılabilecek, niyetle karşılaştığımız durumları söyleyeyim. Sensin salak e, şeklinde ki cevap yani hani gayri ihtiyar, eğer burada e, bir toplum baskısı olmamış olsaydı herhalde rahatlıkla bu kadarını söyleyebilirdiniz diye düşünüyorum. E, yani siz salak diyen birisine karşı bir e, işte nasıl salak olmadığınızı anlatmak belki sağlıklı yollardan birisi değil. Çünkü işte niye salak benim hakkımda, niye öyle düşünüyorsun, bak hiç öyle salak gibi duruyor muyum falan şekillerde daha akıllı davrandım bunlardan hiç haberin yokmuş şeklindeki bir karşılıktansa doğrudan ayna tutmak, başka ifadeyle sözü sahibini iade etmek yani en tipik davranış. Yani başka türlü nasıl davranabilirdik falan onu konuşmuyorum ama vaka böyle gibi görünüyor. Yani ayna meselesi. Şimdi bu ayna metaforunu sevdim çünkü buradaki projeksiyon ateizminde de bir ayna var. Yani bu adamlara karşı yapılabilecek çok çeşitli tabii teknikler olabilir, eleştiri teknikleri olabilir ama yapılabilecek şey ayna tutacaksınız. Yani size e, bu yaptıkları eleştiriyi onların sistemine geri çevireceksiniz. Geri çevirdiğinde bakalım bunların görüşleri neymiş, e, sistemi geri çevirdiğinde bakalım bunlara dönük işler neymiş. Burada şöyle bir işaret edeyim. Öyle mesele ki o meseleleri sürekli olarak burhani yolla değil de daha evvel bunu işaret etmiştim. Bir hatırlatma bağrımdan söyleyeyim. Burhan yoluyla bazen cedel yaparız. Yani e, salak demek bir ölçüde cedel yapmak demektir. Burhan tavrı, gerçek Burhan tavrı e, söz konusu olduğunda e, Burhan kendini ispat etmez. Yani kendini ispat etmekle başkasına ne? kendini ispat etmekle mükelleftir. Bir de başkasına karşı nasıl salak olmadığını ispatlamakla uğraşmaz. Yani en iyi yapacağı şey böyle bir sözü kesinlikle dikkate almamak yoluna devam etmektir. Yani hani zorlanmadıkça o kadarını söyleyeyim. Yani Burhan Ehli'nin yapacağı şey hiç kesinlikle hiçbir şekilde mukabele etmemek. Çünkü burada başka riskler de var. Yani siz salak dediğinizde aslında iş birazcık karışıyor. Yani hani uzun lafı fazla uzatmayalım. Siz bu işleri daha iyi biliyorsunuzdur. Şimdi ama burada yapılabilecek şey Burhan yolu değil de eğer bir ceden yolu takip edilirse bakalım argüman neymiş ve nasıl işliyormuş diye bunun üzerinde duralım. Şimdi Freud'un dediği, Freud'u psikolojiden hatırlıyorsunuz. Freud'un birkaç tane temel kavramı var. Bunlardan birisi cinsellikle alakalı kavramlar, diğeri baba en kavramlarından birisi. Baba çoklu bir kavram. Hem otoriteyi ifade eden, baba çocuk ilişkileri. Belli bir anlamda Feroid'in sistemi içerisinde e, insanlar açıklama için kullandığı baba çocukluk imajının e, burada da belli bir ölçüde yer değiştirdiğini görüyoruz. Bakalım diyor ki, bunun iki tane eseri var. Bunlar çok meşhur eserler. Birisi Bir yanlış zamanın Geleceği adlı bir eser. Küçük Risaleler şeklinde kaleme alınmış ama Sağda çok etkili olan, bazen de birlikte basılan eserler bunlar. Yine Medeniyet ve Gayrimemnunlar adlı eserler. Şimdi birinci eser Bir Yanılsamanın Geleceğinde adı üzerinde zaten bir yanılsamanın geleceği dediği dini bir illüzyon olarak görüyor. Yani insan söz konusu olduğunda çok farklı illüzyonlar, yanılsamalar söz konusu. E, dinin geleceği belli bir anlamda e, burada ifade ediliyor. Diyor ki diyor ki e, hayat dayanılmaz, zor, çok sıkıntılarla dolu. Ee, tabi ve ahlaki kötülükler, hastalık ve insanı her yerde rahatsız edecek boyutta işte insan bütün bunlardan kurtulmanın çarelerini arıyor. Nasıl? Evvela tabiat güçlerini yakarıyor onlara rüşvet veriyor. Tek kelimeyle tabiatı insanlaştırıyor. Yani kendine ait olan vasıfları doğaya yansıtıyor. Bu çeşit psikolojik tedbirler çok uzun süre bugünkü bilimin oynadığı rol oynadı ve insanları rahatlattı. Fakat Freud'a göre gerek tabiatın ee, insanlaştırılması, gerekse baba imajı gerçeğe tekabül etmediği, varluları tatmin etmeye çalışan hayali şeyler olduğu için yanılsamadır. Yani Freud açısından artık modern bilim geldiğinden ve doğanın nasıl işlediğini izah ettiğinden dolayı artık bunlara ihtiyaç yoktur gibi bir e, mana çıkıyor buradan. Yine insanlığa dayanarak edeyenlerak dini inançları öne sürüyor? çünkü Freud 3 hususu. Buna cevap olarak sürüyor. Bir atalarımız onlara inanıyordu. Atalarımız onların doğruluklarını ispatladı. Ve bizi ettinkal etti şeklinde. Böyle bir soruyu sormaya dahi kimsenin hakkı yoktur. Bu gerçekten ilk ikisi insanoğlunun kendisini bir türlü kurtaramadığı kör bir taklitçiliğin. Yani özetle söylersek Freud idealist filozofların tanrı anlayışıyla şey yapıyor, alay etmeye çalışıyor. Ona göre filozoflar bazen bir kelimeye o kadar geliyorlar ki kelime asıl manasından uzaklaşmış oluyor. Tanrı teriminin de böyle bir öz ortaya çıktığını söylüyor. Yine diğer kitabında birkaç argümanını analım ondan sonra eleştirisine geçeceğim. Çok daha hissi bir tenkit ortaya koyuyor. Diyor ki din irrasyonel yani saçma patolojik hastalık olarak düşünüyor. Yani bir tanrıya inanmayı ilken çocuksu gibi terimler üzerinden din kavramını ve tanrı kavramını izah etmeye çalışıyor. Yine bununla hemen hemen benzer bir şekilde olan Feuerbach dediğimiz Freud'un feyesiyle Feuerbach'ın feyesini hatırlayabilirsiniz. Feuerbach yalnız Freud'dan önce yaşamış bir isim. Bir Alman, oldukça da hani belli sahalarda meşhur olan bir isim. Marx'ı ki bir başka sosyal ateist diyebileceğim isimlerden birisi ki o da dini bir afyon olarak Adlandırıyor hatırlayacaksınız. E, Feuerbach da e, belli bir projeksiyon görüşünden e, Tanrı kavramını izah etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de e, bizim teolojinin antropolojiye dönüşmesi dediğimiz bir teknik var. Yani tam olarak teknik diyebilir miyiz bilmiyorum ama yaptığı şey bu. Teolojinin antropolojiye dönüşmesi şu demek arkadaşlar. Diyor ki Feuerbach çok basitçe e, insan kendine ait olan özellikleri, ama sınırlı, eksik özellikleri mükemmelleştirerek efendim e, onlara bir süpermenvari bir özellik atfetmek suretiyle kendi dışında bir varlığa onu yansıtıyor. Ona Tanrı diyor. E, ona göre bu durum bir yabancılaşma. İnsanın kendi kendine yabancılaşması. Yani ortada Freud'un dediği gibi onun açısından bir illüzyon var. Tanrı falan söz konusu değil. bir e, dünyada yansıtılmış, diş dünyada... Efendim gerçek olarak düşünülmüş bir e, tanrı durumu söz konusu. E, ama bu oldukça ciddi bir eleştiride. Yani belli bir ölçüde bu eleştirilere karşı da dikkatli olmak lazım. Hani bu adamlarla e, çok güçlü eleştirmenler, dilleri çok güçlü. Biz burada birazcık karikatürizi olarak anlatıyoruz ama e, yine bu insanları tüt ederken de birazcık yine dikkatli olmakta yarar var. Çünkü çok zekiler, diliyi kullanıyorlar. İnsanları etkileme güçleri de yüksek. Burada yapılabilecek şey şu arkadaşlar. Biz burada bu adamların görüşlerini bir ayna gibi geri yansıtmaya çalışacağız. Yani e, ateizmin aleyhine kullanılabildiği kadar hem Freud'un hem de birazdan söyleyeceğim Feuerbach'ın görüşleri ateizmin aleyhine de kullanılabilir. Tam tersi bir şekilde. Yani nasıl yapabiliriz diye sorarsanız. diyelim ki Freud demişti ki eskiden insanlar doğayı Tanrı olarak kabul ediyorlardı. Sonra sığınma ihtiyacından dolayı Tanrı'yı kabul ediyorlardı. Şimdi bilim var. Dolayısıyla bizim buna ihtiyacımız yok şeklinde bir argüman geliştirmeye çalışıyor. Biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya Buradan bir olgunlaşma olduğunu eskiden daha kötüydük. Şimdi olgunuz. Buna ihtiyaç görmüyoruz gibi bir yorumu söz konusu. Burada diyebiliriz ki ateizmin bir olgunluk işareti. Bunu nereden bileceğiz? Yani İnsanların Tanrı'ya inanmıyor olmuş olmalarını artık modern dönemde bir olgunluk işareti olarak niye anlayalım? Çünkü e, burada tam tersine e, çocukluk döneminde yer alan bir ruh halinin tekrarı söz konusu. Yani babasını kıskanan, ondan korkan, onun buyruklarından memnun olmayan, hatta onun sağlık varlığından rahatsız olan bir çocuk. Babasından kurtulmak istemekte, onun var, olması, var olmamasını arzulamaktadır. Yani... Aslında en ilkel durumun burada tekrarı söz konusudur. Tam Freud'un düşündüğünün aksine. Yani ateizmin babanın var olmaması arzusunun bir yansıması, bir projeksiyonudur. Yani tam tersi bir durum, dikkat ederseniz. Ancak çocuk baba imajına o kadar çok alışmıştır ki, onsuz edememek baba, dolayısıyla Tanrı otoritesinin yerine bir düşünürün, bir siyasi liderin, bir partinin otoritesini koymaktadır. Ateizmin en temel problemlerinden birisi Tanrı o kadar temelli bir kavram ki, e, o hatta bir tane düşünür diyor ki Tanrı olmasaydı bile biz onu icat etmek zorunda kalırdık diyor. Yani modern dönemde tam da olan budur. Bir otoriteyi kaldırıyorsunuz, onun yerine başka bir otorite koyuyorsunuz. Sadece otoriteler yer değişmiş oluyor. Yani e, o nedenle hakiki otorite otorite demek belki daha fazla tercih edilebilecek bir durum gibi görünüyor. İkinci olarak e, dinin arzuları tatmin ettiği yani Freud'un en temel kavramlarından birisi arzu kavramı yani hem psikolojik gelişimimiz bununla alakalı ve diğer bütün mevzular bununla alakalı ee, peki e, din arzuları tatmin ettiği efendim bir rahatlık getirdiği söylenebilir mi ee, diye sorarsanız ee, hiç kimse inanın da rahat edeyim diye herhangi bir dini inanmaz her inanma belli bir ölçüde bir sorumluluk Efendim bununla bağlantılı olarak bazen çetin bir mücadele de e, gerektirebilir. Bir başka ifadeyle din zannedildiği gibi bir arzuların tatmini Freud'un düşündüğünün aksine değil belli bir anlamda arzularla mücadele arzuların üzerine gitme efendim e, manası da taşır. Toparlayarak söylersem e, hem Freud'un projeksiyon sistemi kendi kendini çelen bir tabiatı var. Açıklama gücü açısından e, bir takım Açıklama gücü olan kavramları ve nosyonları gereğinden fazla e, abartarak kullanıyor. Cinsellik bunlardan birisi. E, Tabiatıyla bunlar yerli yerine anlaşıldığında e, kesinlikle ateizmin lehine güçlü argümanlar olarak düşünülemez görülmekte. E, bir başkası yine Freud'un tabiatı kişileştirmesi ve tabiata rüşvet edilmesiyle ilgili görüşleri de her, için, her din için geçerli değil. Yani özellikle İslam söz konusu olduğunda e, bunun geçerliliğini efendim yitirdiğini söylemek mümkün. Yine baba ile alakalı mesela e, Hristiyanlıkta baba ve oğul kavramlarının çok temelli bir yer teşkil ettiğini görüyoruz. İslam söz konusu olduğunda böyle bir tasavvur olmadığından dolayı baba kavramı üzerinden yapılacak eleştirilerde İslam e, söz konusu olduğunda önemli ölçüde geçerliliğini yitiriyor gibi görünüyor. Feuerbach'ta projeksiyon dediğimiz yansıtma ateizmi çok daha açık görünüyor. Bunu eleştirmek için yapılabilecek şey tekrar yine aynı kavramını burada kullanmak mümkün. İşi tersine çevirebiliriz. Bu yine Feuerbach'ın aleyhine kullanmak mümkün. Yani Feuerbach diyor ki insan kendi özelliklerini aşkınlaştırıyor. Sonra onu tanrı haline getiriyor ve kendi kendisine yabancılaşıyor. Dolayısıyla yabancılığından kurtulması için onu yok etmesi lazım falan gibi bir e, hareket noktası söz konusu. Burada aynı sistem tam tersine düşünülebilir. Yani tamamen tersi bir istikametten anlaşılabilir. Yani eğer ortada bir yabancılaşma varsa bu yabancılaşma insanın kendisine yabancılaşması değil ki Tanrı'nın yabancılaşmasıdır. Yani şunu demeye çalışıyorum. E, i̇lahi olan bir lütuf ve ihsan gereği olarak kendisini bize, bizim anlayabileceğimiz bir dilli ifade etmiş. Görmesi, adaleti, ihsanı vesaire şeklinde düşününmüş. E, tabiatıyla e, onun bu anlatımı, onun bize bizim dilimiz içinde, bizim anlamımız için yapmış olduğu anlatımlar, Thorburn e, düşündüğünün aksine insanın kendi kendini yabancılaşması değil, belki Tanrı'nın kendini yabancılaşmasından e, burada söz etmek mümkün. E, yani burada tam tersine bir antro, teolojiden antropolojiye gidiş söz konusuysa, tam tersine antropolojiden e, peki hala teolojiye gitmek de mümkün burada şöyle bir var takdir edersiniz ilahi olan kelimenin tam anlamıyla aşkın olduğu için sizinle din biriyle alakalı meselelerde bunu anlatmaya çalışmıştık. E, kendi biriyle konuşmuş olsaydı, kendini olduğu gibi bize anlatmış olsaydı biz onu bu defa hiç anlayamazdık. E, onu anlamamız için bir takım basamaklar lazım. O basamaklar da kendimizden ona doğru gidiyor ve da ondan bize doğru gelmiş oluyor. Burada Feuerbach yine bir mekanizmayı e, tam tersi bir istikamette yorumlanması gibi e, bir durum söz konusu. Yine eğer Feuerbach'ın düşündüğü gibi insanın bir aşkınlaştırılması, Tanrı ile insanın yetileri ve özellikler arasında bir e, paralellik varsa, onun iddia ettiği üzere, mesela İslam söz konusu olduğunda yine burada e, bu sistem e, izah gücünü yitirmiş gibi görünüyor. Çünkü eğer Mekke'deki insanların, Tanrı kavramıyla İslam'ın Tanrı kavramı karşılaştırıldığında bu ikisinin birbirine tam zıt bir özellik taşıdığını görüyoruz. Yani bir projeksiyon olsaydı bu projeksiyon tamamen arzuların, isteklerin efendim insan meke toplumu aklınıza geldiğinde işte kadından tutun da iktidara, güce varıncaya kadar bütün bunların yansıması olan bir Tanrı tasavvuru söz konusu olurdu. Oysa İslam e, tam da e, bunun aksine bir şekilde o Efendim, ilkel dürtülerin ve tasavvurların ötesinde onlarla tezat teşkil eden bir tanrı tasavvuru sunmakta. Ee, toparlayarak söylersem e, buradaki argümanlar hem sosyolojik, psikolojik ve projeksiyon teorisi üzerine yastığı olan izinlere bakıldığımızda e, bunların çok güçlü olmadıklarını, yine bir takım belli dinleri, belli tanrı tasavvurlarını, hareket noktası almak suretiyle onlara dönük eleştirileri olduğunu ayrıca hatırlatmak isterim. Son olarak size burada Tanrı'nın hissi ve ahlaki gerekçelerden dolayı reddedilmesi meselesinde hissiye kısmını özellikle açmak isterim. Burada böyle Tanrı'nın kelimenin tam anlamıyla az önceki örneklerde olduğu üzere böyle entelektüel ve argümanlar üzerinden reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aksine yani iki kişinin birbirine küs hali olduğunda üzere konuşmuyorum seninle artık benimle konuşma der gibi bir durum söz konusu. Yani e, Tanrı'ya sen yoksun, olmamalısın gibi bir yaklaşım sergiliyor. Niye bunu sergiliyor diye sorarsanız bunun çok çeşitli nedenleri var. Özellikle e, Avrupa'da savaş sonrası dediğimiz ki genelde savaş sonrası denildiğinde 2. Dünya Savaşı sonrası kastedilir. 2. Dünya Savaşı sonrasında milyonlarca insanın efendim ölmüş olması, onların geride bıraktıkları düşünüldüğünde büyük bir trajedi ve büyük bir travma. Bu travmanın üstesinden gelmek fevkalade zor. E ve böyle bir durumda e, ideallerde, dini ideallerde, o dini ideallerin temsil edildiği tanrı kavramı da bunlardan zarar görmüş gibi görünüyor. Yani bütün bu kötülükleri, bütün bu durumları yaşamış olan ekim insanlar artık tanrı olmamalı. Yani tanrı yoktur. Bütün bunlar başımıza gelmişse tanrı yoktur şeklinde bir e, tutum sergilediklerini görüyoruz. E, yine burada birkaç tane isim var. Bunlardan birisi Nietzsche ahlaki gerekçeler söz konusu olduğunda Sartre özellikle e, buradaki hissi gerekçeler söz konusu olduğunda Albert Camus gibi isimler. Sartre ve Albert Camus zaten bunlar öne gelen e, Fransız düşünürleri geçen yüzyılda yaşamış Albert Camus zaten intihar ederek e, hayatına e, son vermiş birisi e efendim hiççilikle nasıl bağlantı kuruluyor diye sorarsanız nihilizm diyoruz biz buna bir başka ifadeyle savaş özellikle arkadaşlar ikinci Dünya Savaşı artık bütün değerlerin öldüğü yani hiçbir değerin anlamsız hale anlamını bütün değerlerin anlamını yitirdiği bir bağlama karşılık geliyor. Artık hiçbir şey anlamlı değil. Dolayısıyla hiçbir şey anlamlı değil dediğinizde burada hiççilik bir başka ifadeyle nihilizm ortaya çıkmış oluyor. Yani Nietzsche'nin temsil ettiği, bildiğimiz anlamda ahlaki ideallerin, ahlaki değerleri artık geçerli görmüyor. Bunun çok meşhur bir ifadesi var. Hatırlayacaksınız Tanrı öldü şeklinde Nietzsche'nin bir ifadesi var. Bununla alakalı size küçük bir anekdotu hatırlatayım. E, biliyorsunuzdur ama yine de hatırlatmış olayım. Eskiden şöyle tişörtler varmış. Ön yüzünde Nietzsche, e, Tanrı öldü altında Nietzsche yazıyormuş. E, tişörtün arka tarafında da Nietzsche öldü Tanrı yazıyormuş. Bu bir espri olsun. E, Nietzsche'nin Tanrı öldü sözünü e, daha pozitif anlamda yorumlayan düşünürler de var. Bunlardan birisi Muhammed İkbal'dir. Nasıl daha pozitif anlamda yorumluyor hocam diye sorarsanız Muhammed İkbal diyor ki ee, Nietzsche la demiştir. Ama illa diyememiştir. La demek şu demek. Bütün değerleri, bütün bildiğimiz anlamdaki putları aklınıza gelebilecek bütün e, otoriteleri yok saymak. Ama nihayetinde e, bütün, bunların, bütün bu yok saymanın, bütün bu yıkımın üzerine bir şey kurmuş mu diye sorarsanız kurmamış. Nietzsche açısından bütün değerler belli ölçüde ee, anlamını yitirmiş. E, hiçbir değerin olmadığı bir yerde arkadaşlar. Zaten din kavramı demek, Türkçe'deki değer kavramı çok e, ekonomik e, bir şeyi ifade ediyor ama e, yani bizim klasik kültürümüzde değer kavramı yerine kullanılan ifadeler fazilet'tir mesela, faziletler vardır, reziletler vardır, daha özel kavramlar. Bütün bu faziletleri ahlaki yaşantıyı anlamlı kılan ne var diye sorarsanız. Temel bir takım değerler var. Yani size bu Tulbağım için söyleyeyim hiç çirikle nasıl bir bir evlilik nasıl yıkılırsa ya tanıyor yani çünkü evlilik nedir bir akittir değil mi bir bağdır tarafların birbirlerine karşı kurdukları bir akittir. Bizim inancımız da akittir. İertikat kelimesi aynı akit kelimesinden gelmiş bir şeydir. O akit de benzer bir şekilde zarar görüyor. Artık bir evliliği ayakta tutabilecek temel şeyler temel direkler mesela karşılıklı saygı gibi saygı gibi sadakat gibi vesaire gibi temel ee, direkler zarar gördüğü takdirde o sistem çökmüş olur. Tanrı inancı böyle bir durum söz konusu. Yani Nietzsche'nin aslında ne çalıştığı şey şu e, insanlar öyle bir yaşantı içerisindeler ki o yaşantıyı temsil eden hayatın e, kavramsal olarak karşılığı bir nihilizm. Yani etrafındaki insanlara baktıklarında, yaşam tarzlarına baktıklarında, hayatlarını tamamen seküler, Tanrı'nın hayatın içinden çıktığı, çarşıdan, pazardan, aileden, vicdandan çıktığı bir cemiyete bakıldığında e, tam da bunu temsil ediyor. Yani artık e, bazıları şunu derler, Nietzsche Tanrı oldu derken öldürülen bir Tanrı anlamında değil de Bizati insanların hayatında artık Tanrı'nın bir değer olarak, yani diyelim ki herhangi bir iş yapıyorsunuz, mesela Müslümansanız, inanan bir insansanız diyelim ki ticaret yaptığınızı düşünelim. E bir takım ilkeleriniz var demektir. Başkasına davranışınızı, doğaya davranışınızı düşünelim. Bizim inanç dediğimiz şey bütün ahlaki ideallerimizi belli bir anlamda temsil ediyor. Şimdi onların zarar görmesi takdirde, gördüğü takdirde artık her şey mümkündür, her şey mübah bir hale geldiği bir durumdur diye bunu ayrıca açmış olayım. Filiz Hanım ne demiş? Kan teolojik ahlaka karşıydı tanrısı, ahlak tanrısıdır. Burada Filiz Hanım, geçen de siz sordunuz bilmiyorum ama bir arkadaş sormuştu. Ee, yani ahlaki ile teolojik ahlak arasında nasıl bir fark vardı diye bir soru sormuştu. Bu sınıftan zannedersem soran bir arkadaştı. Ee, o dersi işlerseniz, din ahlak ilişkilerini e, de alakalı dersi işlerseniz bu sorunuza orada tam bir e, yanıt göreceksiniz. Yani daha Türkçesiyle söylersem işte ahlaktan mı teolojiye gidelim teolojiden mi ahlaka gelelim diye baktığımızda bir ikilem var. Yani Tanrı'dan mı ahlaka gidelim, ahlaktan mı Tanrı'ya gidelim şeklinde bir durum söz konusu. Kant'ın hareket noktası Tanrı'dan ahlaka değil. Ahlaka kabul ediyor, ahlakı tamamlayıcı bir unsur olarak Tanrı'yı dikkate alıyor. Teolojik ahlak dediğimiz şeyde Tanrı'yı kabul ediyorsunuz onun üzerine ahlaki sistemi kurmaya çalışıyorsunuz. Tam da bununla alakalı o dersin son kısımlarını işlerseniz, orada bir arkadaşınız sormuştu, e, halen hatırlıyorum, ona dönük bir cevabın olduğunu göreceksiniz. E, Sartır ve Kamu gibi isimlere baktığımızda da, özellikle Sartır, özgürlük falan gibi kavramları belli bir anlamda vurgulayan bir isim. E, bir de şunu ayrıca dikkatinizi çekeyim. Buradaki ateist Sartır gibi, Kamu gibi, Bertrand Russell gibi isimler, sosyal aktivistler. Yani... Ee, mesela savaş kar karşıtı olan adamlar, yeşil barışı destekleyen adamlar, kadın haklarını savunan adamlar vesaire. yani e, aslında din adına yapılması gereken şeyleri onlar sahiplenmiş gibi görünüyorlar bu da ayrıca üzerinde durulması gereken e, hususlardan birisi Sartre e, özellikle Fransa'da e, özgürlük taraftarı olan özgürlük lehindeki birçok e, eylemi de destek veren bir adam aktivist bir adam sadece bir teorisyen olmanın ötesinde. Bunun sorun mudur diye sorarsanız tanrı kavramı ile özgürlük kavramı arasında bir şey görüyor. Çelişki görüyor. Tanrı varsa insanların özgür olamayacağını söylüyor. Fakat toparlayıcı olması itibariyle size söylersem buradaki argümanlar temel hareket noktaları itibariyle rasyonel argümanlar olmadığı için tekrar rasyonel argümanlar üzerinden bunları eleştirmenin herhangi bir mantığı yok diye düşünüyorum. Burada takip edilecek en e, sağlıklı yöntemlerden birisi. Şunu söylemek mümkün. E, biz e, herhangi bir şekilde e, bir aşırılığa düşmek zorunda değiliz. Yani bir irrasyonalizm gibi, rasyonalizm gibi. Buradaki ateizmleri, özellikle son takip ettiğimiz ateizmleri ortaya çıkaran e, dünya görüşü daha ziyade uçlar arasında ifrat ve tefrit dengesini sağlayamamış insanların ortaya çıkardığı ateizmler gibi görünüyor. Bu denge sağlıklı bir şekilde sağlandığı takdirde bu cemiyet içerisinde bir ateizmin ortaya çıkmasına ihtimal yok diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir yorum ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Bunu da paylaşmak isterim size. Ateizm aslında sağlıklı olarak kurulamayan inanç metafiziğinin şeyidir, kanseri gibidir tabiri caizse. Artık sistemi iyi işlemiyor. Dolayısıyla kansere dönüşüyor. Ama siz inanç metafiziğini sağlıklı bir şekilde kurarsanız o sistemin bir ateizm üretmesi de en kötü ihtimalle çok zor olacaktır. İslam'ın temel hususiyetlerinden birisi odur. Yani yine sistemolojiyi dikkate alan, açık seçik konuşan, rasyoneliteyi akıllığı dikkate alan, insanın diğer yetileriyle barışık bir halde olan ve dinin içerisindeki... Sahih olanla, dinin aslından olanla, özünden olanla, dinin sonradan bulaşmış olan unsurlar arasında bir ayrım yapılabildiği takdirde, yani sağlam bir metafizik oluşturulduğu takdirde bu metafiziğin içerisinden bir ateizm çıkması da fevkalade zor olacaktır. Yani bu yapıl İslam'ın içerisinde bugüne dek bir ateistik teriminin bu kadar güçlü olmamasının nedenlerinden birisi de bu diye düşünüyorum. Evet. Şimdi gelelim sizinle son olarak bir taraftan da dersi e, tamamlayacağım. E, buradan kısaca bu bölümden de söz edeceğim. Bu bölümün özellikle bir okuma parçası var. Son kısmı söyleşiden oluşuyor. E, bu söyleşi okuduğunuzda da konuyu zaten e, rahatlıkla anlayacağınızı zannediyorum. Şimdi e, bir de ayrıca diğer ateizmler söz konusu olduğunda burada e, yani din felsefesini diğer işlediğimiz konuların dersin başında da söyledim. Gerek kozmolojik delil olsun, gerek teleolojik delil söz konusu olsun ve diğer deliller olsun. Aslında belli bir ölçüde ateizm eleştirileri olarak da onları görmek pekala mümkün. E, o nedenle bunları tekrar tekrar e, burada dikkate almaya bir gerek yok diye düşünüyorum. Burada güzel bir hadise var, yakın zamanda yaşadığımız bir hadise. Bunun tartışmaya çalıştığımız konu bağlamında farklı bir anlamı var. Şöyle ki, Antony Flu ekranda da görüyorsunuz, e, bu adam... Dünyanın ünlü ateisti. Gerçekten böyle bir ateist. Yani ateizmin kitaplarını yazmış. Ee, ve Batı'da çok yaygın tartışma programları var. Açık, halka açık tartışma programları. Ateistlerle ateistlerin karşı karşıya geldiği e, tartışma programları var. Bunlara katılmış, aktif olarak katılmış. Yani ateist olmakta kalmamış, ateizmi savunmuş. Efendim, kitabını yazmış bir adam. Fakat e, işte 1923'lerde e, yaşıyor. 1923'lerden 2004'e kadar yani yaklaşık tam işte diyelim ki adam ee, ne olur? Hani 80 yaşına kadar ortalama olarak şu an belki tahmini bir şey olabilir. 80 yaşına kadar ateist olduğunu söylemiş ama hayatının son 6 yılında 2004 yılı itibariyle diyor ki yanılmışım diyecektir. Yanılmışım. E, Tanrı varmış. E, bu İlginç bir hadise bizim açımızdan. Yani hani bir açıdan ne olmuş da diyebilirsiniz ama bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Genelde kelam söz konusu olduğunda ve felsefe söz konusu olduğunda e, şu türden yorumlar olabiliyor bazen. Ya işte bu delilleri okuyarak kim Müslüman olmuş ki? Mesela din felsefesindeki delilleri okuyarak kim Tanrı'yı kabul etmiş ki? şeklinde bazı değerlendirmeler var. Yani insanlar Müslüman oluyorlarsa daha ziyade böyle... E, tasavvufi, mistik yollarla falan oluyorlar şeklindeki değerlendirmeler. Bunların belli bir ölçüde haklılığı olabilir. Ama siz tamamen bu haklıdır derseniz ben bundan e, açıkçası İstanbul'da zarar göreceği kanaatim değilim. Yani İslam'ı tamamen böyle gizemsel, mistik bir kanal üzerinden kabul edilen bir din haline dönüştürmeye e, kimsenin de hakkı yok. Her ne kadar e, herhangi bir dini bilinçli bir şekilde seçen insanlar, profesyonel din felsefecileri, profesyonel kelamcılar değiller. Ama Burada anlattığımız delillerin esasını ve özünü mutlaka düşünüyorlardır. Buradaki özü mutlaka dikkate alıyorlardır. Şimdi burada Antönoflu'yu örneği üzerinde tam da bu yaşanıyor. Antönoflu diyor ki ben diyor tanrı vardır dediğimde bazıları dediler ki ya sen zaten ölüme yaklaşmışsın dolayısıyla bu yaşlılık haliyle bu tür şeyler söylüyorsun falan şeklinde bir eleştiri oluyor ve bunu kabul etmeyecektir. Diğ ki ben e, çocukluğumdan itibaren bugüne kadar bir ilki kendime prensip edindim. O ilke de şudur. Delilin götürdüğü yere git. Delil seni nereye götürüyorsa e, oraya kadar gitmeyi bugüne kadar kendime ilke edindim diyor. Bugüne kadar beni birilinin götürdüğü yer ateizimdi ama aynı yol, aynı istidlal yöntemi, aynı yöntem bugün beni efendim e, deizme getirmiştir. buradaki ayrımda dikkatinizi çekmek isterim. Deizme getirdi bir tanrı vardır diyecektir. E, bunu ben e, fevkalade önemsiyorum. Ha, buradan hareketli de e, zaman zaman ben bunu derslerde arkadaşlara anlattırıyorum. Geçenlerde bir arkadaş anlattı dedi ki ya hocam dedi, ben bu bu hadiseden çok daha önemli bir şey bekliyordum ama onu göremedim. Ne bekliyordun dedim. E, Yusuf İslam'ın e, işte din değiştirmesi gibi bir şey bekliyordum. Yani din değiştiren Yusuf İslam değil, Cat Stevens yani bütünüyle, adıyla, sakalıyla, yaşayışıyla falan Müslüman olmuş. Burada öyle bir durum yok. Yani onu söylemek isterim. Eğer bu beklediğiniz buysa bu size bir hayal uğratabilir. Bu adamın tek dediği şey Tanrı var diyor. Ama bu bizim için çok önemli. Yani delil. Çünkü bunu söylerken de işte ben bir şey gördüm falan filan demiyor. Delil bana diyor ki bu deliller güçlü bir şekilde Tanrı vardır dememe yeter diyor. Çünkü bir tartışma var meşhur bir tartışma Russell'la Copleston dediğimiz bir rahip arasında yapılan bir tartışma var. O tartışmada e, rahip diyor ki Russell'a çok meşhur bir İngiliz ateist diyor öte dünyaya gittin Tanrı ile karşılaştın Tanrı derse niye bana inanmadın derse ne diyeceksin diyor. O da diyor ki e, Tanrım sana inanmak için yeterli delil yoktu derim diyor. Şimdi aynı soru bu adama yöneltiliyor. Diyor ki Russell böyle dediler dedi. Sen bugün ne dersin diye sorulduğunda Antonio diyor ki hayır bugün Tanrı'ya inanmak için yeterli bir delil var. Yeterli delil dediği şey de şu arkadaşlar. Bizim teleolojik delilde dediğimiz hassas ayar dediğimiz delil. Teleolojik delil içerisindeki ince ayar delili. Ve özellikle DNA'nın keşfinin kendisi üzerine son derece etkili olduğunu söylüyor. Bu arada yine Richard Sündo'nun bir isim var. Zaman zaman size e, değinmiştim, zaman zaman anlatmıştım. Onun Türkçe'ye çevrilmiş olan bir kitabı da var. Tanrı Var mı diye, İzderegat. Bu kitabın özgün adı şu aslında, Derizegat. Yani Derizegat, Tanrı Var. E, ve Richard Sündo'nun metnenin de yine kendisi üzerinde e, etkili olduğunu, yani delillerinin güçlü olduğunu da ifade edecek. O nedenle buradaki şeyi, buradaki kısaca bu adamın hayatı, yaşadıklarını ilişkin detayı okumanızı isterim. Ve yine burada metnin sonunda yer alan bir söyleşi var. Bu incelesimde daha okumalar ikisinin içinde yer alan bir söyleşi. Mutlaka almadıysanız edinin onu söyleyeyim. Teizmi Kutsal Yolculuğu adlı bir makale. Bu söyleşi de tabi çok üst beklentilerle okursanız hayal kırıklığına uğrarsanız İslam'la alakalı görüşleri pek sağlıklı görünmüyor. Daha ziyade bizim e, oryantalistlerde gördüğümüz bir İslam imajına sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü batılı kafasında e, İslam dini özellikle e, kadın ve e, savaş figürü üzerinden çok fazla anılan bir din. E, İslam Hristiyan da olmuyor. Bakın bunu da söyleyeyim. Hristiyan da değil ama yine o gelenek içerisinde yetiştiğimde işte İsa ve Paulus daha karizmatik figürlerdir falan diyor. İslamda işte ona çok sıcak bakmıyor. Savaş ve kadın meselesi üzerinden yaptığı eleştiriler var. Ama diyor ki ben bir istim, yani bir tanrı var. Bununla bağlantılı olarak hani ahirete iman ediyor mu etmiyor mu ayrı bir mevzu. Ama vahiy inanmıyor. E, bu felsefe filozoflar söz konusu olduğunda e, buradaki temel eleştiri noktalarını yine efendim e, anlamak mümkün. E, buradaki şeye bak, e, buradaki metni okumanızı istiyorum. E, size zahmet. E, en azından bu ders bağlamında artık sizinle yani anlatacaklarımın e, bir taraftan da sonuna geldiğini ifade etmek isterim. Sorularınız varsa son soruları alayım. E, bu da artık sizinle son e, dersiniz olacak. Hocam teizm mi deizm mi diye Elif Hanım için söyleyeyim. Deizm. Yani özellikle D harfiyle olan deizm burada zaten konu başlığında görüyorsunuz. Diyarbakır'ın D'si. Ee, evet. Betül Hanım işte biz de sizin gibi düşünüyoruz. Yani olsun hocam diyen arkadaşlar için. Peki sevgili arkadaşlar. Ee, ha ve kutsal yolculuğu mu? Güzel. Yani e, doğru e, söylüyorsunuz. Belki burada bir kelime yanlışı yapmış olabiliriz. Güzel. Yani Elif Hanım bu güzel bir soruydu. Teizme kutsal yolculuğum niye o zaman teizm demiş diye. Onu bir daha düşünmek lazım. Güzel bir noktaydı, e, güzel bir eleştiri. Düşünmek lazım. Yani hani niye burada tekrar bir daha tiz ifadesi kullanmış? E, muhtemelen şeyi olabilir, yazım yanlış olabilir. Efendim, herkes e, misyonerlikteki amacı nedir diye soruyorsanız diyor ki işte biz karanlıkta kalmış insanları, bizi aydınlatmaya çalışıyorlar. Yani Tanrı inanmış insanlar. Halen aydınlanamamış olan insanlar, aklını yeterince kullanamayan insanlar vesaire bilimle bizi aydınlatmaya çalışıyorlar vesaire. Efendim, ee, peki e arkadaşlar bugün itibariyle sizinle son dersimizi işledik. İnşallah hayırlara vesile olur. Başka vesilelerle inşallah e, görüşürüz diye düşünüyorum. Bir yüzde dersim olacak. Yüzde dersinde konu anlatmayacağım. Şimdiden de söylüyorum. Sorularınız olursa sorularınız üzerinden daha ziyade genel bir müzakere e, havasında olabilecek bir yüzde dersiniz var. E, sınavınızı bu derse katılan arkadaşlar için söylüyorum. Hiç endişe etmenize gerek yok. Çok rahatlıkla efendim e, başarılı olabileceğiniz bir sınav olacak. Efendim yok. Meryem Hanım yani İslam Fransız aydınlanmasından mı etkilenmiş? İslam düşüncesi değil de Osmanlı'nın son dönemindeki aydınların oradan etkilendikleri çok açık. Yani hani Fransız etkisi ama tabii buradaki tarihsel şeyleri de kaçırmamak lazım. Yani özellikle Osmanlı son döneminde biliyorsunuz Paris'e çok sayıda öğrenci gidiyor eğitim almak amacıyla. Bu anlamda bir etkileşim de var. Evet sevgili arkadaşlar siz de hakkınızı helal edin. Başka vesilelerle görüşmek üzere diyorum. iyi akşamlar arkadaşlar.